Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çörlü. 94.9 Açık Radyo'da bugün tekrar Buket Uzuner'le birlikteyiz. Günaydın ve e, merhaba Buket. Hoş geldin program Merhaba. Şimdi ben seninle bir program yaptıktan sonra anladım ki yok öyle e, bir programla doyulmuyormuş. Çünkü sonra programı tekrar dinlediğimde ara ara öyle şeyler söyledin ki Dinledikçe fark ettim. Aa yok ben dedim ki bunları tekrar Buket'e sormam lazım. Ama bugünkü programı ve önümüzdeki haftaki programı biraz da bu aralar çok önemli olduğunu bulduğum kadın merkezli bir konuya da getirmek istiyorum. Çünkü senin ben seni nereden takip ediyorum? Tabii ki benim programlarından takip ediyorum ama bir o kadar da e, verdiğin röportajlardan, e, gazetelerden, yazdığın romanlardan bir de katıldığın program, e, televizyon programlarından anladığım kadarıyla bu ateşli bir savunucu olarak en doğru yani okuduğum şeylerinden de zevk alan birisi olarak en doğru kararın sana sormak olduğunu biliyorum. O yüzden biraz da kadını, mi konuşmak istiyorum ama gel istersen ben sana direkt bir arkadaşımın da bana sorduğu zaman bir arkadaşımın bana sorduğu zaman bir soruyu direkt sanır. Feminizmin tanımını bir de sen yapar mısın? Feminizm aslında insanın kadın hakları, nokta. Peki, ben şimdi politik ayrımcılık hakkında bir şeyler okuduğum zaman yani politically incorrectness ya da politically correctness'ları okuduğum zaman e, tabii ki hani biraz, bilmiyorum e, Buket sen daha iyi bilirsin, politically correct Türkçe nasıl çevriliyor? Yani, Türkçe'de nasıl kullanılıyor? Politically correct yani siyasal olarak doğru diye mi çeviriyor? bilmiyorum ama siyaseten doğru diye ben kullanıyorum Peki, siyaseten, siyaseten doğru doğru olma adına kadınlara sence e, sadece cinsiyetinden ötürü öncelik verilmesi eşitliğin temel felsefesine ters değil mi sorun bu ee, sorunun direkt karşılığı hayır olmalı fakat soru yanlış bir soru çünkü bugüne Peki, kadar kad bu kadına yapılan kadına yapılan bütün ayrımcılık dışlanma ...kötülük sadece cinsiyeti için yapılmış. Hı hı. Sadece cinsiyeti için bu kadar çok ayrımcılığa, dışlanmaya e, maruz kalmış bir tür diyelim. Tabii ki sadece bu yüzden bir ayrıcalığı hak ediyor. Yani tıpkı ben bunu siyahların, zencilerin durumuna çok benzetiyorum, kadınların durumunu. Sadece derilerinin rengi farklı olduğu için bu insanlara... Beyazlar kötülük yapıyor ya da kızıl derileri. Gerçi kızıl derilerin e, yerli halkların e, o toprakların sahibi olmasaydı başlarına ne gelirdi? Çok farklı bir hikaye oldu. Ne güzel bir roman konusu. Yani kızıl deriler o toprakların sahibi değil olmasalardı Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'daki yerler başlarına ne gelirdi? O yüzden eğer birisine yapılan bir dışlama, kötülük, ayrımcılık işkence, tecavüz neyse sadece bir nedenle yapılıyorsa yani kadın olmakla renginin farklılığıyla yapılıyorsa o zaman tabii ki bunun geri dönüşümü sadece o nedenle olur. Eğer cümle retorik olarak kadınlara sadece kadın oldukları için ayrı, ayrıcalık tanınmalı mıdır? Hayır tabii ki. Ama durum öyle değil. Yani bu soruyu konteksten ee, içerikten ayırıp sorduğunuzda her şey farklı. Tıpkı bu yapılan röportajlarda e, ya da işte senin şimdi konuşacağın beş cümleden birini ortadan çıkarıp koyarsam çok manasız hatta sen şöyle diyebilirsin Ben bana oluyor bu. Bir röportajın ortasındaki cümleyi çok e, gürültü kopartır amacıyla sansasyon yaratsın diye başlığa çekiyorlar. E, manşete çekildiğinde bu birçok kişiye yapılıyor. O kadar anlamsız ki ben bunu nasıl söylemiş olabilirim falan diyor insan. Bu soru da öyle. Böyle bir şey olabilir mi? E, Ursula Le Guin'in e, son yıllarında yazdığı e, bu, José Saramago'ya özenerek Ursula Le Guin, e, José Saramago'nun 80'li yaşlarda kendine blog açması olayı var. Bu birçok yaşıtı yazar için e, çok şey geliyor, yani popülerlik peşinde koşuyormuş gibi algılanıyor. Oysa Sara her zaman benim müthiş hayran olduğum ve çok az yazarda bulunan kendisiyle alay etme ve mizah gücünden yararlanarak günümüzde yer blog okunuyorsa ben fikirlerimi blogda yazarım diyor ve gerçekten e, milyonlarca genç takip ediyor Ursula Ursa Le Guin de önce böyle yaklaşıyor, kendi ön sözünde okuyorum. Sonra o da blog yazmaya başlıyor 80'li yaşlarında. Onlardan bir tanesi ben bugüne kadar hiç yokmuşum temalı bir bir yazı. Sonra ben yollarım istersen onu. Belki sayfaya da koyarız. Lütfen. Ben Türkçe çevirisinden okudum. Orada diyor ki ben aslında hiç yokmuşum. Çünkü binlerce yıl nüfus sayımında yokmuşum. İşte bir şeyi yazmam, okumam mümkün değilmiş. Kocamı seçememişim. Çocuklarıma at seçememişim. Boşanma hakkım yokmuş. Yani bir kadının... Elinden alınmış bütün hakları sıralıyor ve bunları bize anlatıldığında biz bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiğimizde kız bebek olarak ve sonra kız çocuğu biz bunları okuyarak büyüyoruz ve bunları duyarak bunlar o kadar normalmiş gibi anlatılıyor ki biz de kabul ediyoruz. Çok bunun basit bir örneği tabii çok şu anda o kadar sembolik ki mesela ben ilk öykülerimde insanoğlu yazıyorum ama oğlun içinde ben yokum. Bunu normal kabul ediyorum ya da işte adam gibi adam olmak diyorum. Yani müthiş bir yazar diyorum, o bahsettiğim kadın ya da işte e, Madame Curie'den bahsediyorum, muhteşem adam gibi adam olmak diyorum. O kadar normal geliyor ki bu bana. O yüzden Ursula Le Guin hepimizin bence e, uluslararası boyuttaki Umay ninemiz, ben öyle görüyorum onu, Margaret Atwood da öyle. Tabii bizden de öyle yazarlar var. Gülten Akın'ı öyle görürüm ben en başta. Nezihe Meriç öyledir. Kucaklayıcı ve aynı zamanda bilgedir söyledikleri. Sadece hikaye anlatmaz. Satır aralarında öyle bilgece bal damlaları akar ki birden siz tatlı bir şey yersiniz ama elinizde kalır o. Yani bir şey o kadar öyle YouTube yalayıp yuttuğunuz bir şey değil. Ursal Le çok güzel anlatıyor. Ben bir hiçmişim, yokmuşum diyor. Hatta bunu zannederim o Yale Üniversitesi'nden mezun ilk kadınlardan ya da bir, şu anda yanlış söylemeyeyim yanımda değil kitap, arkada bir yerde. Yollayacağım ama o yazısının belgesini. O okulun bir töreninde işte ilk mezunlarının da katıldığı bir törende bana hitap etmiyorlar, ben yokmuşum ki diye bahsediyor. E, ve okudukça e, bir kadın olarak e, neleri görmezden geldiğiniz, neleri körelttiklerini siz anlıyorsunuz. O yüzden feminizm demeye hiç gerek yok. Yani kadının insan oluşu demeli belki o zaman çok daha iyi anlatılır. o e, Çünkü feminizm o kadar e, bazı insanlarda, bazı erkeklerde nefret duygusu uyandırıyor ki tamamen erkek nefreti. ...karşıtlığı olarak algılanıyor ...bir grup insanın ve nüfusun yarısından... ...biraz da fazladır daima biyolojik olarak... ...dişi popülasyonu. E, dünyanın yarısının bir dakika... ...ben de insanım demesi. Hı -hı. O yüzden evet ayrıcalık... ...istiyoruz. Çünkü hep alınmış bizden. Şimdi ben eğer bu soruyu böyle... ...antipatik ve de provokatif sormasaydım... ...bu kadar yumrun havada cevap... Ver ...verir miydin merak ettim. Çünkü... Amacım da buydu. Evet, yani öyle bir şey var ki bunu bir hem yazılarıyla bilinen olmasını aslında önemsemiyorum. Bir kadın olarak buna böyle bir cevap vermen, belki de Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir şey. Benim yaşadığım yerde, Belçika'da biraz daha belki buna, bu konular belki biraz daha e, saldırgan demeyeyim ama biraz daha e, belki sindirilmiş olabilir. Dolayısıyla ben de doğduk, doğup büyüdüğüm yerlerde böyle çok... Kadın karşıtı şeyleri görsem bile Türkiye'deki kadar saldırgan olmadığı için bir de belki de hani çok fazla belki sosyaliz olmadığım için içinde değilim. Dolayısıyla benim aklıma gelen şeyler e, mesela bana bir dinleyicim o kadar sert bir cevap yazdı ki çok şaşırmıştım. Kaç programdır bilim adamı deyip duruyorsun ama o kadar sertti ki ve ben maili okudukça bana niye sinirlendiğini ta son cümlede anladım. Bilim Adamına ben ne diyeceğim ki başka? Şapka mı diyeceğim? Ha benim o kadın da olabilir. Pardon. Dene kadar anlamam o kadar zor oldu ki. Ama kodlarımızda bu tabii ki var. Şimdi benim sormak istediğim şey şu. Ben Çelik burada neler... bir şey bir araya girmek Lütfen. için izin istiyorum. Lütfen buyurun. Şimdi o bir kere o kelime saldırganlık değil heyecan. Saldırganlığı benden bir önceki kuşak yaşadı. Çünkü ne Hı. kadar sert bir baskı olursa o kadar şiddetle bu fizik kanunudur. Şiddetle geri teper vurduğun kadar eline o duvardan geri gelir o e, şiddet. Benim kuşam daha heyecanlıyız biz. Çünkü Hı. ilk onlar yani işte Duygu Asenalar ondan önce e, ilk kadın hareketi yani hatta Zeynep Hanım'a kadar gidebiliriz Osmanlı'nın son döneminde. Beyaz geceler İstanbul'da yapılıyor. Çoğunluğu paşa kızı. Çünkü onların okuma imkanı var. 4-5 dil biliyorlar. Müzis, müzikten anlıyorlar. İşte Kur'an'ı Arapça, Farsça şiirler okuyorlar. İngilizce, Fransızca biliyorlar. Bunları hep iyi koca bulsunlar diye. Bir meslek için değil. Şimdi gülüyoruz buna ama ne kadar acı olduğunu düşünebiliyor musun? Bunu? Yani onlar imdat, siz yeter diyorsunuz. <gülüyor> Ve bu beyaz geceler rev, rev e İkinci Abdülhamit e, polis yolluyor, evet. e, basılıyor buralar ve bu kızların hayatı tehlikede tek istedikleri şu, peçesiz gezebilmek, e, okula gidebilmek, kızların okula gitmesi ikinci meşrutiyet zamanında bile yasak, kendi eşlerini seçebilmek ve gerekirse de boşanabilmek, başka bir şey istemiyorlar. Ee, bu bunların, bunun için bile büyük olay çıkıyor. Evler basılıyor. Evlerin o zamanki bir kısmına haremlik, selamlık deniyor. Bu bildiğimiz saraydaki harem değil. La kadınların oturduğu yer. Oraya dışarıdan polisin yani zabitlerin girmesi bir evde olacak şey değil. Kültürel olarak yasak. Yani bir polis evi arıyorsa da o dönemdeki Osmanlı'da haremliğe giremiyor. Oralara giriyorlar iki küçük kızı bulmak için. Bu kızlar Pierlot'in arkadaşları bir gece çarşaflar içinde Sirkeci Garı'ndan Avrupa'ya kaçıyorlar öldürülmemek için. Ailesinin bütün varlığına bir paşa babası el konuyor. Bu kızlardan birisi Polonya'da bir müzisyenle evleniyor. Öbürü benim kendime gezgin büyük anne olarak bulut peşini izini sürdüğüm kadın. Nerede öldüğü bile belirsiz. Beş yıl sürgünden sonra geliyor. Yokluk içinde ölüyor. Şimdi biz böyle mineleri olan bir cinsiyetiz. Şimdi bu hikaye ne tuhaf gelebilir bir erkek olsam bana. Ama beni çok derinden yaralıyor, yaralıyor çünkü benimle göbek bağı var. O kadınlar zamanında öfke var. Bizde heyecan var. Benden sonraki kuşak daha sakin. Çünkü biz oldukça yol açtık bizden önce açılmış olan yolu herkes bir tuğla koyuyor ve burada senin gibi erkek dostlarımıza da çok ihtiyaç var kız babalarına işte kız kardeşi olanlara kız torunu olanlara çok ihtiyaç var Çünkü bu programı sen yapıyorsun Ben de konuşuyorum burada el ele veriyoruz burada bir öfke ya da bir saldırganlık bu kelimeleri bence Böyle algılamamak lazım. Şimdi bu Lloyd öldürülmüştü birkaç ay önce Amerika'da, boynuna beyaz bir polisin dizini yaslayıp boğduğu adam. O ve yakınlarda da sırtından yedi kurşunla vurulan bir genç adam var. Onların ailelerinden özellikle son öldürülen gencin, kız kardeşinin bir konuşması var sosyal medyada, cenazede konuşuyor. Sosyal medyada çok yayıldı. O kızın öfkesini biz kadınlar olarak o yani sadece siyah olduğu için öldürüldü o. Bizi de sadece kadın olduğumuz için şunu yapamazsın, şöyle yaşamalısın, şunu şu kadar edersin gibi raflar ediliyor. Şimdi bir kız çocuğu olarak doğduğunuzda bir insansınız, hiç bilmiyorsunuz. Tabii yine Simone de Beauvoir geleceğiz çünkü ilk o söylemiş bunu. Ee, iyi ki de söylemiş. Bizi bir insan olarak doğuyoruz. Biz kadın olduğumuzu bilmiyoruz. Ki. Aynı şey erkeklik için de söz konusu. Ama erkeğin kısıtlandığı şeyler bir kadının kiyle karşılaştırılamaz. Bunu hem bir erkek kardeşi olan hem oğlu olan bir kadın olarak da birebir de hayatta yaşıyorum. Fakat o kadının acısını belki de siyahlar kadar anlayan sıkıntılı ülkelerde yaşayan kadınlardır. Çünkü onu hissediyorsunuz. Aynı itiş-kakışa, aynı küçümsenmeye maruz kalmışsınız. Onun için o kadının ya da o okurun size bilim adamı e, diyemezsin bir kadına cümlesinde acı var. Yani orada bir saldırganlık yok. Siz de mi bana bunu yaptınız? Siz bile mi? Sizin gibi bunlara incelikleri olan, nezaketi olan birisi. O yüzden Nasıl baktığımız çok önemli. Yani orada şefkati eksik etmemek gerekiyor bence. Ben o günden beri zaten ağzıma pelesenk etmiş olmasına rağmen bilim insanı demeye gayret ediyorum ama şimdi başında bütün provokatif sorularımı sorduğum için rahatlıkla devam etmek istiyorum. Mesela ben bir önceki programda benim çok hoşuma giden bir şey vardı. Beni ilk konuda çok güzel uyarmıştın. Bunlardan bir tanesi de ben erkek çocuğu dediğimde oğlan çocuğu. Tamamen aklıma oturdu. Evet, tabii ki oğlan çocuğu. Niye böyle diyoruz? Zaten işin başından neden bunları yapıyoruz diye bana e, hakikaten çok güzel bir ders verdiğini düşünüyorum. Fakat... Estağfurullah. E, yok, rica ederim öyle. Ama daha güzel bir şey oldu. O sonra benim bir sürü dinleyicimden de geldi. E, Sağolsunlar. Ben de dönüp tekrar dinledim. Sonra da çok hoşuma gitti. Zaten ben dedim ki bu tekrar program yapalım çünkü ben bunu sormazsam ölürüm. Bunun evrimsel psikiyatrik temellerini de ayrıca bir program yapacağım. Ee, i̇yi açıkladığını düşünüyorum ama hem tekrar açıklamanı hem de biraz daha bisiklet zinciri programının yapımcısı olarak beni mümkünse mutlu etmeni istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Şu kız neşesini ne olur bir daha anlatsana. Ondan önce şu oğlan ve kız meselesi yani ben tabii dil benim tek enstrümanım değil. O yüzden belki geçen programda konuşmuşuzdur hep e, evet. çok yetenekle doğan şairleri. Çünkü şair doğulur sonradan olunmaz. Dili en iyi kullanan insanlar şairlerdir. Şairleri, müzisyenleri ve ressamları çok kıskanırız biz edebiyatçılar. Çünkü onların elinde başka malzemeler vardır. Başka duyulara hitap eden. Bizim yok sadece kelimeler. Yani matematik, o yüzden edebiyat çok yakın, e, bestelenmiş bir nota defteri de öyle ama o çok bir işe yaramaz, o müziğe dönüşür. Bizimki dönüşmüyor da, e, o yüzden kelimeler benim için çok önemli, başka bir e, enstrümanım yok iletişim kurmak için anlatacağım hikayede. Dünyanın bütün dillerinde insanın yavrusuna e, Kız veya oğlan deniyor. Bütün dünya dillerinde. Bizde de oğlan oğuldan geliyor. Türkçe bir kavram ve çok güzel bir şey. Bal, bal oğul verir. Yani bereket manasına da geliyor. Oğul ve kız var. Ama işte bu geçen sefer konuştuğumuz gibi 90'lardan evet, 90 sonra, 2000'lerden sonra hiç hastanelerimizde oğlan çocuğu doğmuyor. Erkek çocuğu doğuyor. Onun önceki doğum kayıtlarına bakıldığında ki benim ailemdekilere baktığımda oğlan çocuğu, oğlan kelimesi cız kaldırılmış erkek çocuğu bizim sadece dünyada bir tek Türkiye'dir çocuklar erkek olarak doğuyorlar, oğlan olarak doğmuyorlar. Kadınlar da bayan oluyor ve buradaki kaldırılan iki kelimeye baktığımızda oğlan ve kadın problemli, e, oğlan eşcinselle bizde denk düşürüldüğü için sadece öyle anlaşıldığı için. Kadın da çok tahrik ögesi olarak bazı kesimlerce alındığı için bunların yerine daha nötr oldukları düşündükleri ya da daha doğuştan erkek ya da bayan. Ne var ki tahrik olmakta o da ayrı bir konu. Efendim? Ne var ki tahrik olmakta o da ayrı bir konu. Bu başka bir konu tabii. O, o problem, başka bir problemle ilgili. O yüzden dile karşı benim erkek olsaydım da, erkek yazar olsaydım da Aynı titizliği göstereceğimi sanıyorum. Öyle olmalıydım aslında diye düşünüyorum. Evet. Kız neşesine gelince Gidelim. dünya tarihine yani insanlık tarihine benim bakabildiğim nacizane inceleyebildiğim kadar işte arkeolog, antropolog dostlarımdan ya da yazarlardan okuduğum kadarıyla dünyada devamlı bir yıkım hali var. Bu insan uygarlığına baktığımızda da görüyoruz. Dünyanın insansız haline baktığımızda da. Ee, bir takım işte jeolojik e, ve tabiat olayları var ve dünyada sürekli felaketler oluyor işte yanardağlar e, seller ve e, şimdi de antroposen çağındayız insanın sebep olduğu e, yıkımlar nedeniyle de maalesef işte küresel ısınmadan başlayıp iklim krizine gelmiş durumdayız bunu şunun için söylüyorum bütün bu yıkımlardan sonra Tabii yazının icadından önceki dönemlerde destanlardan ve mitolojiden anladığımız kadarıyla sözlü olarak bize kalan. Daha sonra yazılı da görüyoruz. Dünyanın bütün felaketlerinde dünyayı toparlayan şey kadınlar. Bunu kadın olmasam da böyle düşünürdüm. Çünkü şu anda mesela ben bunu anlatırken eminim bizi dinleyenlerin ve onlar dinlemeden önce işte senin aklından geçen şey ha Hangi kadınlar? Bizim ailede şöyle bir felaket oldu. Evet annem toplamıştı, ninem. Hatta bana anlatılan işte büyük ninemin zamanında işte kıtlık olmuş da ninem beş tane taşı koymuş tencereye, kaynatmış. Şimdi o kadar muhteşem bir şey ki bu. Yiyecek tek bir şey yok. Su koyuyor, içine taş koyuyor. Her kültürde var bu hikaye. Yani Hansel Gretel'in Almanya'daki masallarının dibinde de var, bizde de var. Asya'da da var, işte İskandinavya'da da. O taşı oraya koyan kadın aslında ne yapıyor hep beraber bakalım. E, aileyi bir araya getiriyor, bir şey kaynıyor. O psikolojiyle herkesin bir morali izliyor, bir şey yenecek. Çünkü yemek hayatın devamlılığının en önemli e, göstergesi. Ve birden herkesin bir gücü yan yana geliyor. E, çocuklar hariç herkes orada aslında su kaynadığını biliyor. Ama çorbaymış gibi içiyorlar onu. Oradaki o ritü, ritüelin yerine gelmesi, sistemin devamı o enerjiyle yeni yiyecek aramaya belki çıkılıyor. Hikayenin devamını şimdi yazamam ama e, böyle bir hikaye. Bundan başlayarak savaşlarda işte erkekler arası, erkeklerin kurduğu düzen ve işgal veya işte fetih e, veya ülkesini savunmak neyse bir takım Erkekler birbirlerini öldürüyorlar. Kan revan içinde. Hiçbir zaman kadınlara sorulmuyor bu. Ne kraliçelere. İşte kraliçe 1. Elizabeth'in hayatını okuyabildiğimiz bilebildiğimiz kadar savaş karar vermiş gibi görünüyor. Ama o vermiyor o kararları falan. Ee, müthiş bir erkek komite var onlar. Bu savaşların sonunda o kanlı e, hastane olayları, işte toplumlar toplanırken hep kadın hikayeleri çıkıyor. Yok mermiyi omzunda taşımıştı da Yok işte otları toplayıp da şifa yapmıştı da yani dünyayı bütün felaketlerde bir. ben sonra kadınlar topluyorlar ailelerimizde de böyledir ee, yıkımlardan sonra büyük anneler anneler kız kardeşler ablalar küçük kızlar bile abilerine bakar çeker çevirir bu bu nedir ee, bu ayrı bir konu ama burada bu enerji nereden gelmektedir diye baktığımda. Bence hayatın devamlılığını sağlayan dişilik özelliği kadının gücü, tabiattaki güce de çok benzer çünkü doğurgandır. Onun hayatı yeniden kurma gücüdür ve bunun altında da bunun beslenmesi gereken de bir yer var. O da neşedir yani kadınlar belki de işte senin daha çok daha iyi bildiğin gibi biz daha sözel canlılarız, beynin daha sözel yanını kullanıyoruz. Sözle iletişim kurmamız bizim daha güçlü fizikselden ziyade. O yüzden hikayeler, masallar ve aslında destanlar kadınların eseridir deyince çok kızıyorlar ama <gülüyor> ne yapayım ateşin başındaki o şamanlar, hikayeciler de ilk başta kadınlarmış. Bunu da antropolojik işte teknolojiyle ilgili olarak kemik analizleri antropolojik, arkeolojik bulgular elimize geçtikçe daha da çok farkına varıyor. Öğren yani... Kanıtlanıyor bunlar denebilir. O yüzden kadın neşesi aslında bu enerji, bir enerji gerekiyor kadının böyle tekrar hayatı kurması, bereketi masaya taş kaynattığı kazanla bile getirmesi. Hayatın devamlılığı kadının gücü altında. Fakat bu enerji nereden geliyor deyince o kadın neşesi. O kadınların hiçbir şey olmadan yan yana gelip biz kadınlar kikir demeye başlarız. Çok sinir bozucu olabilir. Ortada bir şey yoktur. Erkekler için işte Sinir bozucu şey. tabii çünkü erkeklerin Hı. öyle bir araya gelip de kikirdebesi yani erkekleri o kadar kasalı ki yani tabii ki sinir bozucu maalesef yani erkekler için öyle bir sorun var ama sinir bozucu bu doğru bir laf. Sinir bozucu çünkü karşı tarafta düşünün kadınsız bir dünya olduğunu tabii ki senin gibi işte bunları konuşabileceğim erkek dostları mı? çok sevdiğim erkek arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum. Ama bir araya geldiğinde genel erkek kültürüne baktığımızda bir bir spor yani bir yarış olması gerekiyor. Bir savaş olması gerekiyor. Bir kazananın olacağı bir rekabet olması gerekiyor. Onun dışında pek bir şey yok. Yani erkek sohbetlerine baktığımızda genellikle işte cinsel fıkralardır. Top meseleleridir yani futbol ya da başka bir spordur ve birbirine çok destek olan erkek kulüpleri kliklerdir oraya asla kadınlar alınmaz sözde hadi bir de kadın olsun derler ondan sonra sevmedikleri bir otorite bunu söylediğinde gülerler ama ya da aşağılarlar adamı ama kendileri de öyledir ben hem akademik çevrede sadece Türkiye'de değil yani Finlandiya'da Norveç'te ve Amerika'da da akademik çevrelerde bulunma şansım oldu. Orada da gördüğüm budur. Entelektüel alana kadının girmemesi için de muhteşem bir erkek dayanışması vardı, Dirsekleriyle ithalar. Ha şarkıcı falan olabilirsiniz. Şarkıcılığı küçümsediğim için değil. Onlar için eğlence sektörüdür çünkü. E, bütün bunlar artık çok ortaya çıktı. Yani e, o kadar ortaya çıktı ki e, ne denir hani... ...minare görünüyor kılıftan. <gülüyor> o yüzden konuşabiliyoruz. Ve nasıl bu kadar gizliymiş... ...nasıl böyle konuşulamıyormuş diye... ...insan hayret ediyor ama... ...işte her şeyin bir zamanı var. Herhalde teknolojinin böyle bir yararı oldu bize. Şimdi her şeyin bir zamanı var... ...deyince hemen aklıma geldi. Çünkü bir takım notlarım var burada da. Ee, bir müzik arası ver, vereceğiz... ...ve tabii ki ben senin çok bayıldığın... E, ...Hullory'den bir şey çalacağım elbette... <gülüyor> ama 1960'larda feminist kadın çabaları vardı Belki de literatürdeki en e, aktif ve en e, aktivist kadınların ve onlara eşlik eden erkeklerin hareketiydi e, bu hani benim jenerasyonum dedin benim jenerasyonum belki saldırgan da ama şimdiki jenerasyonlarda biraz daha fazla e, benim jenerasyonum saldırgan değil ke. Öfendi. Olabilir. Yanlış Biz mi? daha heyecanlıyız. Ha, hayır. Ha, heyecan. Evet, heyecanlıyız. Ama sen ona taktın o sağda. Hayır, takmadım. Evet, Asla takmadım. <gülüyor> takmadım. Benim benim benim Ama ben... gerçekten korkuyor erkekler İy, bundan. Hayır, abi, Ben taktım. Yani. Benim falan yani kelimeleri senin kadar güzel seçsem müzik yapmam. Estağfurullah. O yani, bir duygu. E tamam. E heyecan diyelim. Ama eee evet. şunu da sormamalı lütfen izinler. 1960'lardaki feminist hareketin bu çabaların e kısaca tabii günümüze ...ya da benim rastladığım şeyler onlardı. Günümüze nasıl etkileri olduğunu düşünüyorsun. Akademik olabilir, sosyal hayat bazında olabilir. Hangi perspektiften bakarsan bak. Ama 1960'larda başlayan bu şey sanki... ...tabii 1920'lerde o inanılmaz bilim kadınlarının... ...ki ben bilim kadını demek istemiyorum. Bilim insanlarının, kadın olanlarının yaptığı acı... ...inanılmaz çalışmalar var ama... ...60'larda topyekun bir hareket başladı. Belki de 68 kuşağını da belki o doğurdu bilmiyorum. Ama... Ee, nereden bakarsak bakalım, e, yaklaşık bir e, 60 yıldan bahsediyoruz. Bunun etkilerini bugün e, nasıl görürsün sen? Ben, ben, ben oraya iyi, iyi bakmak istesem de e, hissedemiyorum, yaşayamıyorum. O, bir, bir sürü bu konuda özrüm var ama senin mutlaka oraya, o, onunla ilgili bir fikrin olduğuna inanıyorum. 60'larda başlayan o aktivist kadın hareketinin bugün sağ olsun onlar olmasaydı bunlar olmazdı diyebileceğimiz, Konu başlıkları neler sence? Ya böyle Ben şimdi bir akademisyenlik yaptım bir dönem ama akademisyenlik bana uygun bir şey olmadığını anladığım için doktoramı da bazı başka nedenlerle bıraktım. Onun için ben sana böyle bir akademik bir sunum yapamam. Yapmak da istemem. Yok Zaten akademik bir yok sunum da... yapmanı asla istemiyorum. Hayır 68'den başlayıp günümüze böyle bir Hı. şey çıkaramam ama şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Ben 1980'lerde, 84 yılında zannederim ya da 5, Michigan Üniversitesi'nde toplum sağlığı ve çevre sağlığı konusunda bir yüksek lisans programındaydım. O sırada Amerika'da Miss ve Miss yani bekar kadına Miss, işte matmazel, evlenmiş kadına Madame, Mrs. denen bir başlık var ama erkek evlense de evlenmese de Miss'dir. Bütün dünyada. Bay yani. Hı hı. Ee, böyle bir e, düzenin içinde MİS diye MS yani. Ee, iki evlen Bekar veya evli ya da boşanmış ne olursa olsun kadını temsil eden bir e, öneriyle Amerikan kadınları ortaya çıktı. Bunlar ama hep 68 kuşağının kadınlarıydı. 80'lerde artık işte 50 yaşlarında ya da işte 40 yaşlarındaydı. Ben de 20'li yaşlardayım o sırada. Bu beni o kadar büyülemişti ki yani mesela orada yaşayan bir Türk kızı olarak bana da işte Miss diyorlardı. m i s, -S yani bekar kız anlamına gelen. Miss Buket Uzuner yazıyorlardı gerekli yazışmalarda. Daha önce Avrupa'nın bütün gezdiğim ya da yaşadığım öğrenci olarak yaşadığım yerlerde Birden Amerika'da Miss diye bir dergi çıktı. O dergi benim için burslu bütçeme çok pahalıydı. Ben onu tıkır tıkır alıyordum. Hala bazı sayılarını buldum geçenlerde. Kutsal bir şeydi çünkü bir bir, bir kadın grubu çıkmış bir dakika ya pardon diyordu. Hala Fransa'da Madame Madel var yani Fransız kadını Amerikalı kadın kadar mücadele etmiyor bu konuda. Yani konforunu bozmak istemiyor çünkü bunları konfor zonunun bir kere önce ailede bu konuyla ilgili siz heyecanlanıyorsanız, öncelikle işte babanız, erkek kardeşiniz, sonra kocanız veya oğlunuz rahatsız oluyor bu işten. Yani ne gerek var diyor, düzeni bozma diyor. Tadımızı kaçırma diyor. Çünkü ona arkadaşları, vay senin kızın, karın, işte vay ne feminist, ne çekiyorsun abi diye. Aynen bu muhabbetle giriliyor. Bu akademik seviyede de oluyor. Bu işte e, sokakta, Herhangi bir ne bileyim simit satan bir işçi arkadaşımızla aynı şekilde konuşuyor birbiriyle yan yana geldiğinde. Bunu erkekler olarak bu tavrı bilirsiniz. Tanıdıktır bu yani. Siz yapıyorsunuz anlamına değil. İnsan tabii daha iyi biliyor kendi cinsiyeti içindeki tavırları <gülüyor> anlamını. O yüzden mesela o beni çok sevindirmişti. Niye bu kadar sevindirmişti? Çünkü bir şeyler yanlış gidiyor. Yani ben yazı yazıyorum. E, işte edebiyat dergilerine gidiyorum. E, orada bana ne kadar tatlı kızsın falan deniyor. Yanımda bir aynı yaşta bir işte genç e, erkek geliyor. Ona e, öyle denmiyor. Hikayesi konuşuluyor. Şimdi bunlar rahatsız etmeye başlıyor sizi. Ya bunu kabul edeceksiniz ya da oradan çıkacaksınız. Bana Atile Lihan'ın söylediği e, önemli sözlerden birisi 100 genç kız giriyorsa bu alana sadece 10 tanesi, maksimum 10 tanesi kalıyor. Ama bu edebiyatla ilgili değil. O alanda sağlam kalabilmek için. Ne demek sağlam kalabilmek? Taviz, kadınlığıyla taviz vermeden e, kitaplarını, öykülerini yayınlatabilmek. E, gerçekten böyle bir şey var. Yani Hollywood'daki Me Too hareketi espri olsun diye çıkmadı. Orada ne kadar e, insani yönden değerli sandığınız oyuncuların, Neler yaptıklarını görmeye başladık. Burada kadınların sesinin çıkmaya başlaması hepimize heyecanlandırmalı. Çünkü bu bizim gelecekteki kızlarımıza ve kız torunlarımız için daha iyi bir dünyayı vaat ediyor. Sesimiz çıkamıyordu. Zaten sesleri bizden önceki kuşaklarda çıkamıyordu. Ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. 60 yıllık bir geçmiş... Ee, insanlık tarihine bakınca göz kırpmaktan bile kısa. Yani O kadar komik bir tarih ki. Düşünün ki yani 100 yıl önce ya da 120 yıl önce yazmamıza izin verilmiyordu bizim. Sırf cinsiyetimiz için. Onun için o ilk tahrik sorusu aslında e, farkındayım niye sorulduğunu. Ama yani gerçekten sadece kız olduğu için Shakespeare'in kız kardeşi belki konuşmuşuzdur geçen sefer. Shakespeare'in kız kardeşi olsaydı ne olacaktı diyor Virginia Woolf 1930'larda yazdığı kitabında. Yani o da inecekti Londra'ya aynı abisi gibi perde çekecekti Globe Theater'da. Ama ne olacaktı? Ya tecavüze uğrayacaktı ya intihar edecekti. Hiçbir zaman oyunları oynanmayacaktı kaldı ki kadın oyuncu bile yasak o sırada İngiltere'de. O yüzden 68 kuşağı aslında çok önemli bir kuşak dünya için. O işte Zoom kuşağı, Baby Boomer kuşağı denen savaş sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası çok fazla doğum oranı olmasıyla ortaya çıkan o kuşağın dünyaya sadece kadın hareketine değil, dünya ya kazandırdı insanlık tarihine kazandırdığı çok önemli özgürlük hareketleri var, sorgulama var. O yüzden onlara çok şey borçluyuz. Simone de Beauvoir da aslında onlardan daha yaşlı bir kuşaktır ama onun kitapları da 68 kuşağına bayrak olmuştur Virginia Woolf. İşte Frida Kahlo'lar var o kuşaklardan. Bunlar önemli kadınlar. Bizim önümüzü açıyorlar. Bu Bunu ben aslında şöyle anlatmaya çalışıyorum. Bizim bu ülkede yani Türkiye'de yaşayan erkek dostlarıma yurt dışına çıktığında gittiğim bir ülkede sen işte Dürüst, eğitimli, kendince bir şeyler yapmak isteyen genç bir öğrencisin. Gittiğin ülkede sana ilk bakıp dinliyor seni, hayran oluyor. Nerelisin sen diyor. Türkiye'den geldim, Türk'üm diyorsun ya da işte kürdüm diyorsun. Neyse, söylediğin anda aa diyor birden. Bütün yaptıkların boşa gidiyor. Türksün sen diyor. Mesela bana Finlandiya'da bir kadın, aman Türk erkekleri çok korkunçtur. Şöyle onlarla sakın evlenme, şöyle keserler böyle bir şey. Var tabi öyle bir grup ama bütün Türk erkekleri öyle değil dediğim için benimle görüşmemişler. Şimdi bu o kadar büyük büyük ki ben e, Türk tarihini, e, çünkü ben sayısalcıyım hiç öyle tarih eğitimi falan lise dışında almadım. Ben ilk defa yurt dışında Türk tarihini, e, yakın tarihi incelemeye başladım. Hatta kendi e, mikrobiyoloji ve ekoloji derslerime çalışamaz haldeydim ki onları öğreneyim diye. Çünkü o duruma sokuyorlar seni. Yani sadece doğuştan getirdiğin bir özellik için. Çünkü ben Norveç'te de olsam, Norveç'te olacaktım. Sen Belçika'da da olsam, Belçika'da. Onlar da burada da olsa Türk olacak. Yaptığın işle değerlendirilmiyorsun. Doğuştan getirildiğin bir etiketle seni kategorize ediyorlar. Kadın olmak bunun gibi bir şeydir. Ben gülüyorum çünkü yaklaşık yarım saat kognitif nöro müzikoloji konuştuğum bir adam vardı, ee, erkek yani. Sonra birden bire neredesin dedi. Çünkü e, işte biraz İngilizce, biraz Almanca konuşuyordum. Ben dedim Almanya doğdum ama e, annem babam İstanbul doğumlu. Yani herhalde Türk'ümdür yani dedim. Yani çok da önemsemediğim için. Yarım saat kognitif nöro müzikoloji konuştuktan sonra Türk oldum öğrenince bana dedi ki, Döner dedi, gerçekten nasıl nasıl buluyorsun dedi döneri. Yani o bütün kognitif nöropsikoloji bitti, konu dönere geldi ve ben böyle kal, al, adama bakmıştım. Yani Türklükle adamın bağdaştırdığı şey dönerdi, muhtemelen kadınlıkla. E, yani nasıl e, aşağılan, aşağılanmışlık aşağılanmış? Yok aşağılanmak, ben döneri çok severdim yani şimdi vegan... Hayır ama ee, o kişi aşağılanıyor benim gözümde. Ne kadar ya, tabii, değer tabii, vermişim tabii ki, ona göre. Yani ben 30 dakika boşuna e, rüzgar yapmışım yani. <gülüyor> yani benim e, kıymetim Türklükten ötürü dönere indirgendi ki. Döneri hani ben kendim küşümsemiyorum ama e, garip gelmişti. Şimdi bir tabii... Demiştim. Ama bu çok önemli. Yani bu bu acıyı bununla anlayabilirsin. Yok, ben bir erkek e, olarak acı, bu, çekiyoruz bir acı çekiyoruz biz. Gerçekten acı. Kadının çektiği, bir e, zencinin çektiği acının yanında bu hiçbir şey kalır tabii ki ama e, bu, bunu bu bir analoji olarak alırsam bu bana koyduysa ki nedir ki yani o, bir barda oturmuş gayet güzel fermente, arpa arpasını içiyoruz. Yani Aman ne kadar boş bir adammışlar dönü Dönüp giderim ama bana bu koyduysa e, on binlerce yıllık e, acıyı e, artık logaritmik olarak nasıl hesaplayacağımı bilemiyorum. Fakat şimdi logaritma deyince de aklıma şu geldi. Bir e, Hilary'i dinleyelim Buket sen çok seviyorsun diye. Onun <gülüyor> de, çok sevdiğim albümlerinden bir tanesini, Let bir Talk'dan Let Them Talk'tan ama sonra sana şeyi soracağım. Müzikten hemen sonra şak diye. 30 yaşında bir karar vermem gerekiyordu ya bilim kadını ya da insan olacaktım ya da yazar ben de sana ki müzikten sonra ee, mutlu musun peki Laurie dinleyelim sonra e, bu kit devam edeceğiz Laurie'den e, Let Them Talk albümünden bir parçası dedik parçadan önce sormuştum şimdi cevabını alalım 30 yaşında bir karar vermem gerekiyordu ya bilim kadını olacaktım ya da yazar mutlu musun buket İyi iyi karar vermiş misin <gülüyor> Ya orada ben 30 yaşına bir karar verdim demedim. Bu cümle benim başıma çok iş açtı. işte bir bir e, bu işte bir burada ben Bu bir söyleşiydi. Daha öncesi vardı. 30 yaşıma kadar değişik işlere girdim, şunları yaptım, bunları yaptım. Yayın Ama bir yerde bir karar vermek zorunda belli ki değil mi? Bir yerde... Şimdi bunu e, böyle yazdıkları için hala ekşi sözlük gibi ya, e, insanların isimlerini vermeden e, hakaret bir ben, ben yerlerde dinledim. şöyle yazıyor. Kadın diyor bir sabah uyanmış 30 yaşındayım, bir karar vereyim demiş. Yazar olayım. Böyle bir şey mümkün mü? Yani <gülüyor> şimdi İzmir ben bir şey yok mu? Peki. Ilk konuştuğumuz cümleye geliyorum. Ee, bir yerden kesip çıkarıldığında ben bunu bunu ya bunu söyleyen insan ya ahmak bile değildir. O kadar korkunç bir şey ki nasıl 30 yaşında kalktım hop karar verdim. Tabii yazar olunca da hemen kitapları satıyor, basılıyor. Böyle bir şey mümkün mü? öyle demedim. Şöyle dedim yani insan 30 yaşına kadar hem bir ben öyle zannediyordum kendimi çok iyi bir bilim insanı olacağım o zaman bilim kadını diyordum. Ne, ne zaman da o çok iyi bir bilim insanı olacağım diye Bu motive oldun. Çocukluğundan beri vardı. Çocukluğunda. Çocukluğundan okay. beri vardı çünkü belki geçen sefer konuşmuşuzdur. ben hatırlayamadığım için arada böyle soruyorum kusuruma bakma. Yok Estağfurullah. Annem benim e, e, bana o zaman posta pulları var biz çocukken. E, posta, Türkiye Cumhuriyeti posta pullarında Madame Curie ve Halde Edib'in de yani çok ender kadınlar oluyordu tabii. E, o yüzden onları gösterirdi. Başka kadınlar da vardı. yani Sabiha Gökçe'nin de vardı mesela. Fakat annem e, Madame Curie ile Halde Edib'in pullarını bana bugün gibi hatırlıyorum. Yani 5-6 yaşlarında olmalıyım. Göster, bak kadın Görüyor musun bunlar ne kadar kıymetli ki kadın. Biri yazar, biri bilim insanı. Ben de zaten bilim çok meraklı bir çocuğum ve ailem de merakı çok teşvik eden bir aile. Bu çok önemli. Yani bir tane şamar vurup otur sana ne sen kızsın öyle bir şey yok. Cumhuriyet kuşağı aydınlanmanın çocukları annem ve babam. Kızın yolunu açıyorlar kızlar mutlaka okumalı öğrenmeli diye. Ben merak ettikçe de o zaman tabi Google yok ansiklopediler alıyorlar eve, çocuk ansiklopedileri. O yüzden ben hem çok iyi bir ekolog, mikrobiyolog olacağımı, işte DNA ile ilgili deneyler yapacağımı lisede çok emindim. Aynı zamanda da işte Hemingway vari, halde Edip vari romanlar yazacaktım. Bu ikisini de yapabileceğimi zannediyorum. 30 yaşlarıma doğru şunu anladım ki 30 yaşlarıma kadar da e, hakikaten çok maceralı, üç kıtaya yayılmış. Üstelik cebimde beş kuruş para olmadan, burslarla, kendi işte bulduğum partlaymışlarla, bunları yapabilmiş, o istediğim deneyimlerin bir kısmını elde edebilmiş bir genç kadındım. E, fakat şunu farkına vardım: benim hayatta değer verdiğim, yaşayan veya ölmüş e, iyi işler yapmış insanların hepsi bir hayatı, bir işe adamışlardı. Hatta bir hayat bile yetmemişti onlara işte ne bileyim Tolstoy 80 küsur yaşlarında olduğu halde işte daha fazla deneyim olsa gibi bir takım mektuplarında hala bu hayatın ve yazdıklarının ona tatmin etmediğini söyleyen cümleler kullanmış. O yüzden ben de artık herhalde 30 yaş biraz insanın çocukluktan çıkmaya başladığı yıllar oluyor. Ben de bilimi hobi olarak birinden birini hobi haline getirmem gerekiyordu. Ama bu yazmak olmayacaktı. Çünkü yazmak benim için beni özgürleştiren, bana ilaç şifa gibi gelen bir e, proses, bir iş aslında. Fiziksel de bir iş yani yontuculuk gibi fizik güçle isteyen bir şey. O yüzden böyle bir yöne ayrıldım ve doktoramı yarım bıraktım demiştim. Böyle anlatmıştım fakat o orayı kesmiş, hangi dergi falan hatırlamıyorum. Bu da basında hala böyle duruyor. Kadın 30 yaşına hadi ben eyvallah ki buna karar verdikten sonra çok uzun yıllar daha süründüm. Çünkü yayın evlerinden reddedildim ve ee, çok sıkıntılı bir dönemdi. Ee, o dönemde 6 ay ya da 7 ay değişik işlerde çalışıyordum. Mesela bir otelde müdürlük yaptım ben. Bir e, <gülüyor> reklam ajansında 6 aya yakın e, reklam yazarlı. O paraları kazandığım para neyse bir kenara koyuyordum ve onunla hiç kimsenin basmayacağını söylediği kitaplarımı yazıyordum. Hatta bir e, elektrikli daktilom da yoktu. O zaman Commodore'un biraz öncesi zamanlardan bahsediyoruz. Bir arkadaşım babasının şirketinden elektrikli daktilosunu geceleri bana getirirdi. Ben orada kimsenin basmayacağını söylediği, böyle bende tonla mektup var Türkiye'deki e, yayın evlerinden reddedilişimle ilgili onları yazıp sabahleyin erkenden o arkadaşım gelip oğlan babasının daktilosunu şirkete götürürdü. Babası hiçbir zaman benim bazı kitaplarımı onun daktilosuyla yazdığımı bilmeden vefat etti. Yani böyle bunlar pat diye olacak şeyler değil ama geriye dönüp anlattığımızda bazı şeyleri nükteyle anlatırız. Karşınızda iyi bir gazeteci ya da bunları anlayacak deneyimli ya da oldunlukta veya bilgide kişi yoksa bunları böyle o gün olmuş gibi yazıyor. O, o ekşi sözlük sitelerini hiç sevmiyorum çünkü bazıları tanıdıklarım çıktı. E, takma adla sizi hakaret etmek için kullanıyorlar. Halbuki bunu bana Böyle şey olur mu diye bana o zaman e-mail vardı. e yazsa ben de açıklama şansım olurdu. O kadar hakaretler var. Hala da duruyor orada onlar. Bu programda en azından açıklaya açıklamış oldum. <gülüyor> ben, <gülüyor> çünkü şunun için sordum bu soruyu. Bir yandan da 30 yaşında bir karar vermem gerekiyordu. Yani bu kadar... E Diyorum ya bu, bu programda ben çok tahrik edeceğim ama bir sonraki programda hiç tahrik etmeyeceğim söz veriyorum ama kendime böyle bir şeyi bana sorulsa ve ben böyle bir şey okusam benim başıma da geldi üstelik ben hakikaten bir bilim insanı ve müzisyen olarak çalıştım ömrü boyumca 23 yaşında üniversitede hoca olduktan sonra bir yandan psikologluğum var bir yandan da hakikaten gitar hocası olarak biliniyorum. Gerçekten de bir yerde dedim ki bunların ikisinin bir yerde kesişmesi lazım. Böyle yani Bana sordukları zaman ben en çok duyduğum soru nedir biliyor musun? Abi sen tam olarak ne iş yapıyorsun? En çok duyduğum soru bu. Başındaki abi de e, politikli, incorrect olsa da e, öyle sorarlar. Ama ben e, şanslıydım çünkü e, öyle bir çağda e, tekrar doktora yapma kararı verdim ki kognitif nöro, müzikoloji, psikolojiyi yani bir yandan neurosainsci yani sinir bilimci, bir yandan psikolog ve bir yandan da müzisyen olmanız gerekiyordu. Şansım olduğu için bunları hepsini bir arada eritebildim. Dolayısıyla ben de 30 yaşında bir karar vermem gerekiyordu gibi bir e, açmazda girmedim. Ama zaten hiç kimsenin gireceğinde sanmıyorum çünkü zaten hem e, romanlarında e, ben özellikle işte o Anadolu dörtlemesi dışındaki romanlarında da. Ki onların da adlarını e, ayrıca belki bir, so bir sonraki programda sorarım. Adları benim çok ilgimi çekiyor. Hı hı. Kumral adam, mavi tuna, uzun beyaz bulut, Gelibolu. Onları da ayrıca soracağım. E, ama e, elbette ki böyle bir şeye e, motivasyona sahip olan her insan, sen de olduğu gibi, zaten o bilim geçmişi varsa eğer, onu kullanır. Yani bunu niye bir ayrım olsun ki bir bilim bir bilim insanı roman yazamaz mı? Ya da bir Romancı ya da edebiyatçı, bilim insanı olamaz mı? Dolayısıyla tabii ki 30 yaşında bir karar vermem gerekiyordu. Bu Da Vinci'ye sorulsaydı herhalde 400 yıldır dalga geçirilen bir soru olurdu. Dolayısıyla ben tekrar bir e, tahrikle e, bunu ifade edenlere boyun ölçüsünü vermen açısından e, güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok kısaca istersen önümüzdeki programın özetini yapalım Buket. O da şu e, aslında bu programda mekan ve kadın çalışması üzerine biraz gidelim e, demiştik. Mesela, yanılmıyorsam, eğer yanlış anlamadıysam bu konuda da bir çalışman var değil mi? Hem kendinin hem Aslı Erdoğan, hem Adalet Ağaoğlu'nun e, evet. üçgeninde. Şimdi ben seni böyle bu programlar e, sayesinde tanımış oldum. Aslı Erdoğan da benim çok eskiden arkadaşımda İstanbul'da ben yaşarken, o da İstanbul'da yaşarken onu da tanıyor olmaktan dolayı. Geriye tabii Adalet Ağaoğlu kalıyor ben onu tanımıyorum maalesef ama ya da tanımadım. İstersen önümüzdeki program e, bu kadın mekan çalışmasına girmeden önce önümüzdeki hafta neleri konuşacağız? Bir özet yaparsan hem bu programı dinlemiş, önümüzdeki hafta da bu programı dinleyecek, dinleyecek olan kişilere bir ipucu vermiş oluruz. Bence güzel olur. Kadın ve mekan e, önemli. Çünkü e, mekan aslında bir romanın ana karakteridir. E, mekanı değiştirdiğin zaman mesela e, suç ve cezayı Adana'ya alsak, Acaba ince Mehmet olur mu? E, mekan hakikaten bir romanın ana karakteridir. Ondan sonra her şey gelir. Madame Bovary Paris yerine, fenerim e, nereye götürelim? E, Tunus'ta gibi bir şehre ya da Cezayir'deki Oran şehrine götürelim ki veba Albert Camus'un vebası orada geçer. Bambaşka bir roman olur çünkü mekan hepimizin her şeyini belirleyen hani coğrafya kader meselesindeki e, coğrafyadır mekan. O yüzden çok önemlidir. Kadın da aynı şekilde bir romanın içindeki kadın karakter aslında hem yazarın e, dünyaya bakışını hem anlattığı dönemin e, dünyaya bakışını, e, şefkatini ve hıncını, her şeyini kadın karakter üzerinden yazar anlatır. Tabi yazar da kendi çağının aynasıdır. Yani şimdi eğer Dostoyevski suç ve cezayı yazsa başka bir roman olurdu şimdiki çağda yazıyor olsaydı. O yüzden zaman da mekandan ayrı düşünülemez. O yüzden edebiyatta ve sanatta mekan ve kadın çok önemli iki göstergidir. Ben seve seve konuşmak isterim bunu. Bugün katıldığın için çok teşekkür ederim. Gene Haftaya Buket Uzuner'le devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğulu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Coğullu Twitter reklamından takip edebilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.